13 Melek'ten merhaba, zaruri bir aradan sonra susmaya reddeden radyomuz Açık Radyo'da beraberiz. Güncel deneysel kayıtlara yer vereceğimiz bu geceki seçkimize günümüz Rusya'sını savaşlar, suikastlar ve sömürü üzerinden okuyan Rasha adlı bir kısa çağır yayınlayan İngiltere menşeili noise ve endüstriyel elektronik müzik projesi Minimum Sentence ile başladık. Kulak verdiğimiz parça 2014'teki kış olimpiyatlarının Soçi'ye hediye edilmesini sadece gücün dilini konuşanlara verilmiş bir ödün olarak yorumlayan A Moment of Weakness'ti. Seçkimize James Ginsburg tarafından 20 sene önce kurulan Bristol menşeli Subtest etiketinin bu yıl dönümü vesilesiyle yayınladığı ve bir kısa öykü antolojisinin eşlik ettiği etiketin geçmişinden ve bugününden müzisyenlere yer veren Cybernetics or Ghost toplamasıya devam ediyoruz. Bu çalışmadan seçtiğimiz parçalar, Keanu ve Ahsan işbirliği Clear Vision ile Empty Set'ten Or. Şimdi Viyana'ya gidiyoruz. Bas klarnette Suzan Gartmayer ve elektronik çalgılarda Stefan Schneider'den müteşekkil Soul Snare, Schneider'in kurduğu Tal etiketinden 2020'de yayınladığı Raym albümüyle dikkat çekmişti. İkili daha içe dönük ama yine aykırı ikinci uzun çağrıları The Well ile geri döndü. Bu çalışmanın kapanışındaki Goodnight Dreamer sonrasında Tal etiketinden devam edeceğiz. Belçikalı müzisyenler Brett Amil ve Kim Delkur'dan müteşekkil Raisin ikilisi Düsseldorf'ta terk edilmiş bir yaya tünelinde kurdukları mobil stüdyoda bir gecede topladıkları alan kayıtları etrafında inşa ettikleri Rain Without Rain adlı bir albümle ses verdi. Bu çalışmaya ismini veren parça birazdan seçkimizde yer alacak. <Gülüyor> Geçtiğimiz Mart ayında vefat eden ve özellikle büyük boyutlu metal sac yerleştirmeleriyle tanınan ABD'li heykeltıraş Richard Serra'nın vesile olduğu bir ortaklıkla devam ediyoruz. Minimalist ambient yaratıları tanınan İspanyol müzisyen Pedro Vian, New York'taki D.I.A. Beacon Müzesi'nde Serra heykellerinin içlerine girip kaydettiği alan kayıtlarına yoğurmuş ve sese kendisiyle tezat bir yaklaşıma sahip, Noise ustası, Merzbo mahlaslı Japon müzisyen Masami Akita'yı da yanına alıp Insight Sarah Sculptures adlı iki uzun form eserden oluşan bir albüm kaydetmiş. Şimdi bu çalışmadan bir kesite kulak veriyoruz. Bir soundtrack çalışmasıyla devam ediyoruz. Yönetmen Catalina Jordan Alvarez'in Ohio'daki Yellow Springs isimli küçük bir kasabanın tarihine mercek altına aldığı Sound Spring isimli belgeseli müziklerini üstlenen Anthony Vine alan kayıtlarının akustik çalgılara karıştığı aynı adlı bir albüm yayınladı. Bu çalışmada yer alan Lou sonrasında Alman besteci ve perküsyonist Ludwig van Dinger'ın dağılan bir ilişkinin sonrasında ritimden ziyade uğultuya sığındığı ''Is Peace Wild'' kaydından ''Exhausted Form'''a yer vereceğiz. Seçkimize Stockholm deneysel müzik sahnesinin aktörlerinden festival organizatörü ve müzik eğitmeni Daniel M. Carlson ile devam ediyoruz. Algoritmik kompozisyonla iştigal eden Carlson'un Towards a Music for Large Ensemble albümünü açan ve canlı bir performans kaydı olan Ed Erik Eriksson Haaland'an bir kesitin akabinde memleketlisi David Johanson'un Oscillotron isimli solo projesine yerleşeceğiz. Kong ve Cult Luna gibi Doom Metal gruplarından tanınan Johanson'un Gitar duvarlarını ham sintlerle bir araya getirdiği Oblivion teklisi az sonra Açık Radyo'da olacak. Kapanışta, MHZ Mahlaslı Yeni Zelanda sakinli müzisyen Mo H. Zari'ye yer veriyoruz. Kendi tasarladığı bir elektromekanik işitsel heykellerin imkanlarını keşfetmek için çeşitli sanatçı dostlarını davet eden Z, ortaya çıkan denemeleri Material Prozodi adlı bir albümde bir araya getirmiş. Bu çalışmaya Los Gil Mahlaslı Kanadalı müzisyen Scott Morgan'ın katkısı olan Brass ile veda ediyor ve açık radyo açık kalacak diyoruz. Program kayıtlarına 13melekradio.com adresine ulaşmak mümkün. Haftaya görüşmek, görüşmek üzere. üzere.